Yeşil Dalga Programı'na katkılarından dolayı Vilo Pompa Sistemleri'ne teşekkür ederiz. Tema Vakfı tarafından hazırlanıp sunulan Yeşil Dalga Programı'ndan herkese merhabalar. Bugün Yeşil Dalga Programı'nda yine çok önemli bir konumuz ve yine çok önemli bir konuğumuz bizlerle birlikte olacak. Programımız süresince... Ee, doğa eğitiminin farklılıkların bir arada yaşama kültürüne üzerine etkilerini konuşacağız Değerleri konuşacağız Ve konuğumuz Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinden Temu Vakfı'nın da e, doğa eğitimleri konusunda eğitim çalışmaları konusunda danışmanı e, Değerli hocamız Profesör Doktor Gelengül Hak Tanır hocamız olacak Ama öncesinde her hafta olduğu gibi sizlerle paylaşmak istediğimiz birkaç haberimiz var İlk haberimiz C20 Zirvesi Kasım ayında Türkiye'nin başkanlığında Antalya'da toplanacak olan G20 zirvesi öncesinde dünyadaki sivil toplum örgütlerinin mesajlarını liderlere iletebilmeleri için düzenlenen C20 zirvesi 15-16 Eylül tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi'nin ev sahipliğinde başlıyor. 30 farklı ülkeden gelecek olan 400'ün üzerindeki sivil toplum kurulu temsilcileri sivil toplumun da söyleyecekleri var diyerek sorunlarını masaya yatıracak. Küresel ekonomi gündemindeki konulara ve tartışmalara ilişkin sivil toplum kuruluşlarının görüş ve önerilerini G20 ülkelerinin liderlerine aktarılması amacıyla faaliyet gösteren bir sivil toplum platformu olan G20, güçlendirilmesi kapsamında sivil toplum temsilcilerini bir araya getiriyor ve karar vericilere sivil toplum arasında köprü görevi üstleniyor. Zirvede 4 ayrı çalışma grubu mesajları tartışılacak ve zirve ile ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz www.c20turkey.org adresinden bilgi alabilirsiniz. İkinci haberimiz efendim IPCC ile ilgili Bugün Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenmekte olan IPCC 5. Değerlendirme Raporu'nun geçtiğimiz aylarda yayınlanmış olan sentez raporu bilgilendirme toplantısıyla il ilgili olacak. Bu sentez raporu geçtiğimiz yıl yayınlanan 3 ayrı çalışma grubunun çalışmalarını bir araya getirmekte ve Aralık ayında Paris'te düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 21. Taraflar Konferansı öncesinde dünya liderlerine önemli mesajlar vermekte. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki toplantıya çok sayıda IPSC raporu yazarı ve Türkiye'den, dünyadan bilim adamları, sivil toplum temsilcileri ve kamu kurumlarından temsilciler katılıyor. Bu hafta Yeşil Dalga programında son haberimiz ise Tema Vakfı'ndan. Tema Vakfı'nın her yıl Milli Eğitim Bakanlığı ile arasındaki işbirliği protokolü kapsamında okullarda gönüllü öğretmenlerimiz vasıtasıyla yürüttüğü ve gönüllü il temsilcileri ilçe sorumluları koordinasyonda yürüyen eğitim programlarının başvuruları başladı. Okul öncesi sınıflarda yürütülmekte olan Minik Tema, ilkokul sınıflarında uygulanmakta olan Yavru Tema Ortaokul sınıfları için ortaokul tema ve lisa tema eğitim programları başvuruları e, temsilcilerimiz vasıtasıyla, gönüllü temsilcilerimiz vasıtasıyla Türkiye'nin 81 ilinden alınmakta. Eğer programımızı dinleyen bu programlarda bizim okulumuzda, bizim sınıflarımızda olsun diyen eğitimcilerimiz varsa tema vakfının web sitesi üzerinden www.tema.org.tr üzerinden bulunduğunuz ildeki il temsilcimizin iletişim bilgilerine ulaşabilir ve eğitim programlarına ...başvuruda bulunabilirsiniz. Evet efendim, ülke olarak... ...zor günler yaşıyoruz. Zor günlerden... ...zor sınavlardan geçiyoruz. Yüzyıllardır farklılıkları bir arada barındıran... ...üzerinde yaşadığımız bu coğrafya... ...bereketli Anadolu toprakları... ...bugünlerde ne yazık ki... ...acıyla yoğruluyor Anlayışın, tahammülün, hoşgörünün... ...bizden olmayana saygının, ötekileştirmemenin... ...farklılıkları zenginlik... Olan gö ...olarak gören anlayışın... ...ekemen olduğu Anadolu coğrafyasında... ...öfke bugünlerde... Ne yazık ki kol geziyor. Sözün kelimelerinin anlamını yitirdiği noktadayız aslında ve özümüze dönmek, bizi biz yapan değerleri hatırlamak galiba bir kere daha önem kazanıyor bugünlerde. Parça, parçası olduğumuz doğa yani ekosistem aslında tüm farklılıkları, tüm türleri bir sistem dahilinde uyum içerisinde barındırmıyor mu? Binlerce renk, biyoçeşitlilik, muhteşem bir uyumu, ahengi yansıtmıyor mu bizlere? Efendim istedik ki bugün bugünlerde en çok ihtiyaç duyduğumuz şeyi... ...farklılıkların birlikte yaşamak kültürünü... ...ve doğa eğitiminin bu kültürü üzerine etkisini konuşalım, değerleri konuşalım. Çocuklarımıza bunu doğa eğitimleriyle nasıl aktarabiliriz? Doğadaki bu uyumu nasıl yansıtabiliriz? Bundan bahsedelim. Ve konu ile ilgili olarak programın başında söylediğimiz gibi... ...çok değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte... ...Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi... ...ve Tema Vakfı'nın eğitim programlarında danışmanlığını yapan... Değerli hocamız Profesör Doktor Gelengül Haktanır hocamız şu an bizlerle birlikte. Hocam merhaba. Merhaba efendim. Merhaba. Yine hocam nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ankara'dan İstanbul'a selamlar iletiyorum. Çok teşekkür ederiz <gülüyor> evet. bizlerde. Evet çok değerli bir konuyu ele aldınız, güzel mesajlar söylediniz ve verdiğiniz toplantı duyuruları ve oradan çıkacak sonuç bildirgileri dilerim, dilerim mesaj sahiplerine ulaşır ve Tema Vakfı'nın ve bizim eğitimcilerin amaçları daha iyi gerçekleşir. Biz de umut ediyoruz, dileğimiz bu yönde hocam. Ee, Gelen Gül Hocam sormak istiyorum siz e, eğitim alanında e, ömrünü bu işe adamış e, uzman bir isimsiniz e, doğada aslında hani programın başında da söylediğimiz gibi doğaya baktığımızda bu birlikte yaşam beraber bir bütün olmak ve farklılıkları zenginlik olarak görmek zaten sistemin içerisinde var olan ve insanın da doğasında olan bir şey. Biz nasıl evet. oluyor da bundan bu kadar uzaklaşabiliyoruz? Nerede hata yapıyoruz? Ee, evet. Doğru eğitim mi alamadık? Doğru mu yetişmedik? Değerlerimizin farkına mı varamadık? Sahip olduklarımızın farkına mı varamadık? Ne dersiniz bu konuda? Ne oldu bize? Ne oldu bize evet. Ne, ne oldu bize? Evet, tabii benim çocukluğumun aslında işleriyle, çocukluğumda yaşadığımız ortamla, ağaca tırmandığımız özgür ortamla Öğrenmeleri doğada yaptığımız günlerle şu anki çocukların ve gençlerin yüz yüze kaldığı günler birbirinden çok farklı. Bu sadece bizim ülkemizin sorunu değil. Bütün dünya aslında küreselleşmenin sonuçlarını yaşıyor. Eğer bir çocuk şimdi şu anda ben bir okul öğretim programında başındayım. Sosyal bilgiler öğretmeni, sınıf öğretmeni, okul öğretmeni yetiştiren bir bölümün başındayım. İşte bir hafta sonra gelecek bizim birinci sınıf talebeleri. Onlarla da sohbet edip göreceğim. Her gelen kuşak doğadan biraz daha uzak geliyor. Hani sanmayın ki anne babaların ekonomik durumu çok yüksek. Sanmayın ki hepsi kolejde, liselerde okumuşlar. Hayır. Aslında kısal kesimin çocukları öğretmen olmak ister. Orta ve alt sosyal ekonomik düzeyden gelirler ama gördüğüm onlar bile son derece kopuk var. Örneğin sadece bir örnek sor soruyorum sınıfta. Çiçeği burnunda bir zaman burnunuza koku geliyor mu diyorum. O ne öğretmenim diyorlar. Çiçeği burnunda salatalık, çiçeği burnunda damat, çiçeği burnunda gelin diyorum. Aa, hiçbir yüzlerinde tepki yok. Oysa ki ben 50 küsur 56 yaşındaki insan çiçeği burnunda salatalık deyince ben o kokuyu hissediyorum. Hmm. Ne, nasıl oldu bu? Yaşadık çünkü. Annemiz babamızla birlikte. E, bu telefonun sesi duyulursa kusura bakmayın lütfen. Ee, anne babamızla birlikte yaşadık. E, bahçeden topladık. Soyduk. Salata yaptık. Ama şu anki çocukların böyle bir şansı e, yok. Dolayısıyla e, çocukları eğer yapıp yaşatırsanız, ellerini hamura sokarsanız ve Ee, çocukları doğaya çıkarırsanız bir gün şu sözü duyabilirsiniz bizim duyduğumuz gibi. Bir çocuk 5,5 yaşında bir taşı kaldırıyor yerden. Diğer çocuk şöyle bir şey söyledi benim yanımda. Dur dur kaldırma. Burası bir böceğin yuvası olabilir. Onu açığa çıkarttın sen. Tehlike var onun için. Ee, çok güzel bir örnektir bu. İşte burada e, doğaya tanıma var. Altını çizebileceğimiz. Eski bir değer olan diğer gamlık var. Yani bir diğerine dikkate alma var. Değil mi? Evet, bir diğerine zarar gelmemesi için farkındalık oluşmuş demektir. Bunun için bu aileyi kutlamak lazım. Bunun için bu çocuğun itfi okulun öğretmenini, idaresini, servis şoförünü kutlamak lazım. Çünkü değer verebilmek için öncelikle değerini bilmek gerekir derim ben. Ee, sonuç olarak eğitimcilerin mutlaka Doğada var olan canlı cansız bütün varlıkların ekosistemdeki nokta kadar bile olsa görevlerini, işlevlerini, sistemdeki yerlerini, güzelliklerini, zorluklarını çocuklarla paylaşması gerekiyor. Gelen gün hocam çocuklarımızı doğadan giderek kopartıyoruz. Şu anda bizleri dinleyen ebeveynler, anne babalar... E Bunu düşünürken bir anlamda şunu sorguluyordur acaba Peki ama nasıl başaracağız bunu? Büyük şehirlerde, e, binalarda kutulanmış çocuklar dediğimiz çocuklar yetiştiriyoruz ne yazık ki. Evet. E, öncelikle birazcık bundan bahsetmenizi rica etsem. Kutulanmış evet. çocuk dediğimiz kutulanmış nedir? Çocuklar. ve çocuklar. Aslında hani ebeveynler olarak bunu aşmak için ne yapabiliriz, ne yapabiliriz bizleri dinleyen, Olur, dinleyicilerimiz? Olur, e geçeceğiz efendim. Yani o söyledi diye, bu söyledi diye olmaz. Farkındalık aşaması hem evde hem e, okullarda. Çok güzel siz saydınız minik tema ve yavru tema eğitim programlarımızla geçeceğiz. Bizim arkadaşlarımızla hazırladığımız etkinliklerle çok güzel oluyor. Sadece son derece ücretsiz ve gönüllü çalışmalar bunlar. Öğretmenlerimizin bunun farkında olup alıp kullanmasını bekliyoruz. Ve sonuçlar çok güzel çıkıyor. Bu programın uygulandığı okullardaki çocukların daha az tüketen, malzemeleri yeniden kullanmak için çaba gösteren, geri dönüşüm süreçlerini bilen ve bunun için uğraşan, eşit paylaşan, en önemlisi belki de hak ve sorumluluk dengesini kurabilen Bireyler olmaya başladıklarını söylüyor öğretmenler. O halde eğitim programlarının farkında olacağız. Bunları kullanan okulların peşine düşeceğiz. Öğretmenimiz farkında değilse ona diyeceğiz ki bak böyle bir şey var ben duydum. Peşine düş, il tema temsilcisini bu bunları öğretmenim kullan. Üstelik orada bizim yazdığımız aile katılım etkinlikleri de var. Yani aile de bu etkinliklerin içine e, girebilecek. Ama bunun için e, değerli anne babalar ön yargılarınızdan arınmanız lazım. Eğer bir evdeki ana ve ata çevresine karşı, insana karşı, hayvana karşı ön yargılıysa, bir tane böyle antenleri kocaman bir böcek var. Ben gördüğüm zaman gülümsüyorum ama bir başkası gördüğü zaman ay ne çirkin diyorsa o evde yetişen fidanlar da böceğe çirkin, öf ya da şimdiki gençlik iğrenç lafını maalesef çok kolay kullanıyor. Çok iğrenç diyorsa burada suçlanacak taraf ailedir, yetişkinlerdir. Yani Tutum ve davranışlarımıza çok dikkat edeceğiz. Sadece Aa, ben çevreci tutumu benimsiyorum demekle olmaz. Bunu davranışa geçiremiyor Türkiye'deki yetişkinler. Çünkü çocuklar ajan gibi sizi izlerler. Annem babam nasıl davranıyor? Komşu insanlarla nasıl konuşuyor? Bir hayvan gördüğü zaman zıplayıp korkup kaçıyor mu? Aa, bunu araştıralım merak ettim ben deyip beni çocuk olarak kitaba mı yönlendiriyor? Birlikte kitap alıyor muyuz? Kitabın sadece parasına değil içine yazarına çizerine verdiği mesajlara ve doğayı harika anlatan e, kitaplara mı yönlendiriyor beni? Yoksa sadece buna bütçemiz yetmez bunu alm almamalıyız mı diyor. Bunlar hep araştırma sonuçları konuştuklarım. O halde anahtar kelime yargı. Ebeveynler önce doğaya karşı önyargılarından arınacaklar ve çevre için insan felsefesini benimsilecekler. İnsan için çevre değil. Hocam çok özür dilerim kesiyorum sizi ama bir güven problemi olduğunu düşünüyor musunuz? Ebeveynler ee, yani çocuklara aman yavrum o dokunma işte ilni ısırır kurul kullanma meselesi yani haklısınız şöyle söyleyebiliriz tutum araştırmalarına baktığımız zaman yaş küçüldükçe anne babaların Türkiye'de ama ne okuduysa okusun fark etmeye çok ilginç bir ülkeyiz biz. yani profesör de olsak işsiz de olsak ilkokul mezunu da olsak üniversite mezunu da olsak Türkiye'deki ebeveynler koruyucu kollayıcı tutumları daha çok benimsiyorlar aman düşersin aman çıkma ama o zaman ne oldu doğadan yoksun doğallıktan uzak kapalı mekanlarda kafelerde daha mutlu olan maalesef aslında hastalık bu doğa yoksunluğu hastalığı diye kitaplarda var ve bunun farkında bile olmayan ama kulağında kulaklığı ipad'i ondan sonra telefonu, iphone'u her türlü teknolojik malzemesi olan çocuklar var herki bir anahtar kelime daha söyleyeyim anne babalara param yok değil ama gerek yok kelimesini daha çok kullansınlar ne olur Evet yavrum çok güzel. Evet telefonum var. Aa, bir, bir marka daha var. İşte dört bilmem nesi var. O su var bu su var. Ee, alabiliriz de ama gerek yok. Niye? Çünkü o onu biz başka bir şey için kullanacağız. Yani telefon senin hakkın. Aldık sana. Ama bir senin sorumluluğun var. Kime karşı? Bize, doğaya, çevreye. Çünkü ne kadar çok tüketir, ne kadar çok teknolojiyi çöpe atarsan... ...doğa o kadar tükenecek. Yani... Öbür anahtar kelime grubumuzda hak ve sorumluluk dengesi. O ki şimdi hem anne babalar maalesef çalıştığımız hem de çocuklar bu benim hakkımı çok kolay söylüyorlar ama sorumlulukların peşine çok az düşüyorlar. Hı hı. Gözlemler bunu gösteriyor bize. İhtiyacımızdan fazlasını tüketmemeyi Toprak dediğimiz Hayrettin Karaca çok sık dilek getirir. Öyle. İhtiyacımızdan fazlasını tüketmemeyi öğretmemiz lazım belki de. Neye ihtiyacımız olduğunu çok iyi farkına varmaları gerekiyor değil mi hocam? Ee, evet. Yani baktığımızda bugün ne yazık ki kendi çocukluğumdan da e, bakarak bunu çok rahat söyleyebiliyorum. Çocuklar sabah uyandıklarında Kutu gibi evlerinde gözlerini açıyorlar, çıkıyorlar, Aha. okula gitmek için servise biniyorlar. Yine bir kutunun içerisinde hareket ediyorlar, okula gidiyorlar, evet. okul yine bir başka kutu, oradan çıkıyorlar, evet. alışveriş merkezine. Sürekli aslında hayat kutuların içerisinde geçiyor evet. ve. Gülbüz doğa... güvende ve yalnızlar diye bir şiirde var ya. Gülbüz evet. güvende ama yalnız. Dolayısıyla psikolojileri ve sosyal yapıları çok zayıf. Çok kolay tükeniyorlar. Çok kolay saldırgan olabiliyorlar. Hani sabah saydığınız, konuşmanızın başında saydığınız Hı -hı. kavgalarımız var ya. Evet. Işte bunları sebebi bu. Yani o zaman e, çok sevdi insanlar oluyorlar. Oysaki ki çadırda kalmış bir çocuk doğa etkinliğine katılmış bir çocuk sabah altıda kuşların e, çadırın çevresine bıraktığımız ekmek kırıntılarını tıkır tıkır yeme sesiyle uyanır. Diğer çadırlara günaydın ders. Gider soğuk pınarlardan yüzünü yıkar. Belki cıp cıp cıp orada yüzer. Orada saçınızı yıkadığınız sabunun, şampuanın kokusu bile bütün gün gitmez. Oysa ki şehirde Şimdi ben işimden gelene kadar üstüm koktu Hı -hı. Ee, yakıtlar nedeniyle. Yani şehirler insanı tüketiyor aslında. Evet. Ee, tabii bu konuşmayı büyük şehirler için yapıyoruz aslında baktığımızda. Evet. Yoksa hala Anadolu'da bu şansa sahip çok şanslı çocuklar da yok değil. Bizler anında olduğundan dinleyen dinleyicilerimiz hala bizim burada böyle bizim çocuklarımız böyle yetişiyor diyen dinleyicilerimiz de vardır mutlaka. Selam olsun Doğru. onlara. Ne kadar şanslılar çocukları ne kadar şanslı. Ne güzel tabii ki. Ee, evet, hocam. Ben. Eğitim konferanslarımda bazen satışırlar. Hocam işte bizde AVM yok, bizde Moğol yok. Aman olmasın diyorum. Aman olmasın. Hey seyveslenmeyin. Ama emin eğitimden, iş, em, valilikten, belediyelerinizden yeşilliklerin isteyin. Çünkü çok bakımsız alanlar da var küçük şehirlerde. Şehirleşme genel olarak kötü bizim ülkemizde. Alt isteyin. Bilim merkezleri isteyin. kitaplık Bütak bütün E, illere söz verdi Konya'dakini gittik gezdik olacak inşallah bütün illerde nizeler isteyin akvaryumlar isteyin çünkü çocuk oyalanmazsa e, yanlış şeyler yapar hmm. hani tıpkı şey gibi e, işsiz insan durgun su gibidir çok çabuk kirlenir gibi çocuklar da kirleniyorlar ruhları kirleniyor onları spor yapmaya yönelik yani her mahallede niye havuzumuz yok her mahallede niye basket potumuz böyle bol yok Şimdi, neden bunlar yok bunlar neden belediyelerden valiliklerden e, talep edilmez diye bunları söylüyorum o zaman da velilere yoksa küçük kasabalarda da e, organizasyon çok zayıf doğru söylüyorsunuz e, Ama... hocam peki e, bugün içinde bulunduğumuz koşullarda giderek değerlerin değiştiğini düşünüyor musunuz Yani. <gülüyor> kesinlikle yani empati becerimiz ayıfladı diğer kamlılığı hiç göremiyorum başkasına değer vermek ee, eşit paylaşımı göremiyorum yani hep bana diyor çocuklar ve yetişkinler olsun diyor önce ben kaydıraktan kaysın benim oğlum kaysın benim oğluma iki köfte konsun benim çocuğum prens prenses okulda okul öncesi eğitim neden daha fazla yürüttünüz diyor mesela bir veli Gelişmiş Avrupa ülkelerine bakıyorsunuz, her sabah serbest yürüyüşle başlıyor eğitim. Doğaya çıkıyorlar, yürüyorlar, eğitim oradan başlıyor. Buldukları bir plastik, belki topraktan çekiştirerek aldıkları bir naylon torba, acaba doğada ne kadar çözünürlüğü konuşması, sen çalışmaları, bilim eğitimi oradan başlıyor. Çocuğun merak ettiğinden ve kendi bulduğundan. Şikayet ediyor anne babalar, çok ilginçtir. Neden servis? Biz kapımın dibinden almadı da yolun köşe başından aldı diye. Bence sevinmesi gerekir çocuğun biraz yürüdü diye. Budur Değil. yani sorun bence. Peki hocam velilere, ebeveynlere yine seslenmek gerekirse ne tavsiye edersiniz? Ee, çocuklarımızı yetiştirirken nelere dikkat edelim? Değil önce hocam kendileri merak edecekler. Hem yetişkinler hem ülkenin karar vericileri bilgilerini arttıracaklar. Meraklarını ve yaşam boyu öğrenmeyi hiç bırakmayacaklar. Sürdürülebilir gelişim için eğitim anlatıyorum aslında size ben. Bir şeyi bir kere yapmak kazanmak yetmiyor. Bunu sürdürmek için de bir eğitim almak gerekiyor. Mesela tabii ki Erken Çocukluk Kitaplık Komisyonu'ndayım. Nefis kitaplar çıktı. Ben okurken yabancı dilde olanları, Türkçe olanları ben bunu niye bu yaşta öğrendim diye hicap duyup üzüldüğüm oluyordu. Hani biz seni ve bilimi zor öğrenilmesi kolay değil. Ya işte ne gerek var? Nerede kullanacağım? diye büyüdük. Oysa ki yüzü bilime dönük insan sırtındaki torbayı bilgiyle dolduran insan ilk önce mutlu olan insandır. Yetişkinlerimiz mutlu oldukça da Kime yansıyacak? Bu evlerindeki ufaklıklara, gençlere yansıyacak. Yoksa biz hani elimizde bir şey saldıracak halimiz yok. Popüler kültürü çözemeyiz de. Ama minimum zararla, en az zararla Çocuklarımızı, gençlerimizi büyütmek için lütfen kitapları tarasınlar. Lütfen okuyabildikleri kadar okusunlar. Ne olur e, internetin yani yaş küçüldükçe teknolojik aletlerin biraz uzağında dursunlar. E, çocuğu oyalamak için ellerine veriyorlar. Dün sabah diş hekimliğindeydim, kendim için gitmiştim. İnanın küçücük, 4,5 yaşındaki çocuğun kolunun altında kocaman bir e, teknolojik alet vardı. Hani düşürse en az 2 milyon, 2 bin gidecek. Neden? Neden? Hani onu oraya getirmek için yetmiyor mu anne babanın bilgisi ya da açıklaması? Sırf onu kandırmak için eline verdiğiniz teknoloji onun için oyuncaktır. Oysa ki teknoloji oyuncak değil, bilgi edinme aracıdır. Yani şu anda çocuklar oyuncakla e, o kulaklıkları, teknik e, teknolojik aletleri e, ka karıştırıyorlar. Bu, burada anne babanın çok büyük sorumluluğu var diye düşünüyorum. Hocam eğitim bilimleri fakültesinde öğretim üyesisiniz öğretmen evet. yetiştiriyorsunuz. Dolayısıyla öğretmenlerimizde de ciddi sorumluluklar düşüyor bu noktada değil mi? Kesinlikle. Yani onlar da farkına varacaklar. Ee, öğretmenlerimiz de farkına varacaklar. Bu sorumluluğun ve programları takip edecekler. Birçok seminer veriyoruz. Birçok ilde çalışmalar yapıyoruz. Ama tema vakfıyla ama bilim kurulası olduğum anne çocuk eğitimi vakfıyla. Yani e, sırf seminere gelmiş olmak için gelenler de var. Aha, bunu da öğrenmeliyim. Yeni bir program varmış, hazır etkinlikler varmış, bunları çocuklarıma uygulamalıyım diyen öğretmenler de var. Ama sayısı az. Öğretmenlerim, değerli idarecilerim, bakın yeni bir dönem başlıyor. Ne kadar güzel, ufaklıklar bizim için kollarını açmış geliyorlar, ne olur bu sürdürülebilir gelişim için eğitim ögelerine biz tekrar tekrar bakınız. Lütfen minik tema, yavru tema, genç tema programlarımızı inceleyiniz. Böylece eşit paylaşan hak ve sorumluluk dengesini Kur'an bireyler olacak. Aksi takdirde yine deriz ki ah bu ülke niye böyle oluyor? Niye birbirimizi öldürüyoruz? Niye şöyle oluyor? Değerler eğitim programlarına bakıyorum birçok yerde. Çok soyut geliyor bana yaşa göre. Oysa ki o yaşa uygun aslında en güzel Değerler Eğitim programı temel Vakfı ile yaptığımız bu programlardır. Börtüyü, böceği, yaşadığı yerin florasını, faunasını, taşını, toprağını, toprağını toprağın niteliğini öğretmeyeceğiz ve neyi öğreteceğiz? Yani niye? Öncelikle yakın çevremizde bunları öğretirsek, öğretmenlerim son derece başarılı oluruz diye düşünüyorum. Hani eğer bu konuda desteğe ihtiyaçları varsa lütfen üniversiteden bana ulaşsınlar. E, vaktim uyduğu sürece ben gidip bu konuda eğitimler veriyorum gönüllü olarak hocalarım. Hocam dediğiniz gibi ebeveynler üzerlerine düşeni yapacaklar. Öğretmenlerimiz bu bilinçle, bu farkındalıkla aslında çocuklarımıza yaklaşacaklar. Ve sivil toplum evet. kuruluşları da üzerine düşen görevi yerine getirmeye çalışacak. Tema Vakfı evet. olarak dediğiniz gibi bizler eğitim programlarımızla... gelecek kuşakları ekolojik okur yazar bireyler olarak yetiştirmek adına... ...Türkiye'nin 81 ilinde bu programları uygulamaya çalışıyoruz. Ve sizlerin tabii ki değerli katkılarıyla. Kısaca ondan da bahsetmek gerekirse... Danışmanlığını yaptığınız eğitim programlarımız evet. var... ...bu programlarda ne kazanır çocuklar... ...bu programlar neden önemli... <gülüyor> varlıkları öğretmeye çalıştık 40 küsur etkinlikle minik programında örneğin erken çocukluk yaşına uygun bir programdır ben ve arkadaşlarım etkinlikler yazdık üstelik etkinlikler Eğitim bakanlığının resmi programının kazanımları ve kavramlarını temel alır ama erozyonu toprağı, rüzgar erozyonu, su erozyonu suyu az kullan biraz önce saydığımız ilkelerin hepsi o programda var davranışlar var E, oyun var. Oyun yöntemiyle bütün etkinlikler var. E, Anoloji yöntemi var. Deneyler, deneysel çalışmalar var. E, ama Biz diyoruz ki bunları lütfen kapalı mekanlarda değil, mümkün olduğunca açık alanda yapın. Yani gerçek ortamlarda bu etkinlikleri uygulayın. Değerli arkadaşlarım ve Prof. Koray Atlanır'la birlikte hem işin kuramsal kısmını yazdık programın içine. Yavru tema gençlemedeki arkadaşlarım da öyle yapmıştır. Hem de etkinlikler yazdık ki öğretmenlerimiz sadece alsın kullansın. Üstelik bu etkinliklerin materyalleri var, canlı gözlem kutuları var. Benim çok bir ülkede görüp temadan rica ettiğim ve temanın bütün çocuklara ücretsiz dağıttığı öykü kitabımız var, önlüklerimiz var. hani Sadece alıp kullanmak gerekiyor ama dediğim gibi cümlemin bir yerinde söyledim. Önce öğretmenin meraklı olması lazım. Hani eski köye adet getirmeyelim ya işte bunu yapsam ne olur yapmasam ne olur müfettiş de anlamıyor zaten müdür de beni, bana madalye takmayacak zaten yapmayayım bu çok kötü bir düşünce Kesinlikle. tam tersi kim ne derse desin bu programlar e, bu toprakları bize çok güzel anlatıyor ve tüketmemek için e, alacağımız önlemleri çocuklara öğretiyor ben Sadece kendim için ve çocuklarım için bunu yapmak zorundayım diyen öğretmenlere çok ihtiyacımız var. E, bu vesileyle hocam bir kere daha hatırlatalım programın başında bahsettik ama hatırlatmakta tekrar etmekte fayda var. E tema yavr tema, ortaokul tema, lise tema eğitim programları Tema Vakfı tarafından e, oluşturulan eğitim programları ve illerde Aha. gönüllü öğretmenlerimiz vasıtasıyla bu eğitim programlarını uyguluyoruz. Milli Eğitim Aha. Bakanlığı ile Tema Vakfı arasında bir işbirliği protokolü var ve resmi Aha. olarak da bu protokole dayanan e, uygun ders saatlerinde gerçekleştirilen eğitim programları eğitim materyalleri tamamen ücretsiz olarak Tema Vakfı tarafından il temsilcileri vasıtasıyla illerde Türkiye'nin 80 ilinde Talip eden programın, bu programın bir parçası olmak istiyorum. Bu programı uygulamak istiyorum. Ben öğrencilerimle bu programın içerisinde yer almak istiyorum diyen yani öğretmenlerimize açık ve ücretsiz olarak ulaştırılmakta. İl temsilcilerimiz organize ediyorlar, başvuruları alıyorlar ve şu anda başvurular başladı. Türkiye'nin 81 <gülüyor> ilinden başvuruda bulunabilirsiniz. Tema.org.tr adresi üzerinden başvuruları yapacağınız il temsilcilerimizin iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz ve başvuruda bulunabilir bu eğitim programına dahil olabilirsiniz bugün dediğim gibi programı büyük bir zevkle bir yandan sunmaya bir yandan dinlemeye çalıştım Gelengil hocam her zaman konuştuğunda büyük bir mutlulukla dinliyoruz kendisini çok değerli bir konumuz Gelengil hocamız Profesör Doktor Gelengil Tanır hocamız bizlerle birlikteydi hocam çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için mesajlarınız için ne kadar teşekkür ediy azdır. Sağ olun. Estağfurullah efendim. Bu bir ekip işi, gönüllülük işi. Benim Türkiye Okunası Eğitim Geliştirme Derneği'nde de 15 yıldır bir uluslararası dernekte başkanlığım var dediğim gibi. Birçok çalışma yapıyoruz ama öğretmenler ne olur bize ulaşın birbirimize kucak açalım. Sadece bu toprakları daha verimli kılmak için daha az tüketmek için ve torunlarımızın torunlarının torunlarına daha güzel işler bırakabilmek için. Sağ olun, var olun. Çok teşekkürler hocam. Evet efendim bu hafta programımızın sonuna geldik. Programımızı kapatıyoruz artık. E, programımızı bitirirken bir kere daha tekrarlamak istiyoruz. Kutulanmış çocuklar olmasın çocuklarımız. Çocuklarımızı doğaya çıkarın ve başkalarının yaşamına saygı duymayı bilen ekolojik okur yazar bireyler olarak yetiştirin. Bu arada bizi dinleyen herkesten bir kere daha düşünmesini rica ediyoruz. Biz en son ne zaman doğaya çıktık acaba? En son çıplak ayakla toprağa ne zaman bastık acaba? Ve programın son sözü Cahit Sıtkı Tarancı'dan gelsin. Memleket isterim gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun. Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun. Memleket isterim ne başta dert, ne gönülde hasret olsun. Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın efendim. Yeşil dalga Çevre mücadeleleri üzerine. Hazırlayıp sunanlar Özgül Erdem Mutlu, Esra Yazıcı Gökmen ve Kenan Doğan. Yeşil Dalga programına katkılarından dolayı Vilo pompa sistemlerine teşekkür ederiz.